Açık Dergi Evet Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor. Bir konuğumuz var. Ferhat Uludere bizlerle beraber sonbaharda Sarhoş Bir Kasaba isimli romanı yayınlandı. Ser yayıncılıktan bu vesileyle esasında onu stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Ferhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Evet romanınızı konuşacağız. Ee, öncelikle sizi tanımak istiyorum. Ee, tanıtalım daha doğrusu. Bu sonbaharda Sarhoş Bir Kasabanın başında yazan biyografinizi... Rak Reaction'la başlatmışsınız. İlk orada yayınlanmış yazdıklarınız. Genel olarak nasıl başladı yazma maceranız? Böyle başlayalım. Ya aslında mesela yazma macerası değildi şeyle başladı. <gülüyor> 90'lı yıllardı ve heavy metalin Türkiye'de çok yoğun olduğu yaşandığı dönemde biz de kasabada heavy metal dinliyorduk. İlk önce amaç rak yıldız olmaktı. Sonra işte grup kuruldu, gitarlar alındı, bateri falan alındı. Beni de, ben de baterist oldum. Yani Tamamen eleman açığından. Öyle başladı. Ondan sonra... ...bu işi yapamayacağımı zannadık. Çok yeteneksizdik. Yani, Bari yazayım. Tabii utanmazca bir turist diye bir grup kurduk. Acayip bir şarkı da yaptık ki... ...şarkı denmez ona. Başka bir şeydi o. Ondan sonra işte... ...bir müzik yapamayacağız. Bari dergi çıkartalım dedik. Rock Reaction'ı yapmaya başladık. Rock Reaction... Birlikte yazma başladı. O tamamen kendiliğinden gelişti. Evet esasında bir yandan da müzik hani vesile oluyor diyebiliriz yazı yazmanıza değil mi? Tabii tamamen müzik üstünde. Çünkü ilk yazım ACDC yazısıydı ve yıllardır hani heavy metal üstüne yazılar yazıyorum. Evet, halen devam ediyor musunuz yazmaya? Müzik hakkında. Sinema hakkında yazılarınıza rastladım internette mesela. Roman evet. haricinde özellikle çeşitli fanzinlerde de yazdığınızı e, biliyorum. Özellikle bu fanzinde yazma hmm. durumu hakkında neler söylemek isterseniz? Ya fanzinleri çok fazla seviyorum. Birinci hani Yıllardır bu basın içinde çalışırken ne kadar kısıtlandığınızı biliyorsunuz. Orada sonsuz bir özgürlük var üstünün önünüzde. Hı hı. Ve fanzin çok keyifli bir şey. Kendin yapıyorsun, fotokopiyle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Hani yıllardır yapmadık ama hala işte kitabın desenlerini yapan Serkan'la birlikte hala fanzin yapmak gibi dertlerimiz var. Evet bu aslında kitabın desenlerine de geçmek lazım. Oldukça hı. böyle hani derler ya Deli Kız'ın örgüsü gibi çeşitli hı. illüstrasyonlar da var içerisinde. Da, ona sonra geçelim isterseniz ki. kitaba daha geçmeden önce şu anda Taraf Gazetesi'nde evet, kültür lütfen. sanat editörlüğü yapıyorsunuz. Evet e, şimdi romanınız daha önce çitlenmek yayınlarından yayınlanmış Hı. öykü kitabınız vardı. Şimdi aslında ilk önce Phoenix'den sayıklamalar yayınlandı sonra... Evet. İşte İslenmiş aşka mektuplar çitlenmekten arkasından da bin bir fırça bir aynı yayın evinden çıktı. Hı hı. Şimdi ser yayıncılıktasınız. Hı hı. Sonbaharda sarhoş bir kasaba. Evet şimdi 13. bölümde şunu söylüyorsunuz. Hiçbir hikaye yaşandığı anın seslerini taşımaz. Her hikaye geçmişiyle vardır. Demişsiniz ben aslında bir yandan bunu sonbaharda sarhoş bir kasaba içinde böyle anladım. Bu romanı konuşmaya buradan başlayalım. isterseniz. neydi bu hikayenin geçmişi, sizin hayatınızdaki karşılıkları? Şimdi İkisi aslında kitap belirli bir ölçüde bir benim yaşadığım bir geçmiş. Çünkü nasıl diyeyim buradaki temel hikayeler Alkarısı, Feymc'e, ondan sonra işte Keltayfının maceraları vesaire oradaki temel hikayeler ya bana anlatıldı ya bazılarının içinde yaşadım. Yani fantastik kısımların içinde olmadı ama yani işte çocukken babaannem alırdı, babaannemin yanında yaşıyordum o bana hikayeler anlatırdı sürekli. Alkarısını oradan biliyorum işte şeydi Feymc'e ban başka bir karakterdi, yani Feyme isminde bir kadın, Trakya'nın bir köyünde yaşadı. Ama tabii hikayesi böyle değildi. Onun hikayesi vesaire bu hikayelerle birleşti. Evet. Böyle bir şey oldu. Zihninizdeki çeşitli anlatılar aslında bir yandan tabii. yüzeye çıkmış halleri burada ortaya çıkıyor. Evet, bu romanın maalesef daha önceki romanlarınızı okuma fırsatınız bulamadım ama az evvelki stüdyoya girmeden önceki konuşmalardan anlıyorum ki yine benzer eğilimler taşıyordunuz. Epey gerçeküstü bir yaklaşım da var romanın içerisinde. Mesela ruhlardan bahsediliyor, cinlerden bahsediliyor ve bunların sebep olduğu olaylar bir şekilde gerçeğin kendisini oluşturuyor evet. en nihayetinde. Bu ilişki hakkında neler söylersiniz esasında? Bütün bu mesela Alkarısı gibi çeşitli mitolojik karakterlere başvuruyorsunuz. Mesela Hı. cinler var bir yerde bir yere kadar. Sonra diyorsunuz ki insanlar onlara inanmadığı andan itibaren artık cinler de gelmemeye başlamışlar. Evet. Vesaire diyorsunuz. Bütün bu mitolojik ve gerçeküstü karakterlerle gerçeklik hakkında nasıl bir bağlantı kurulabilir romanınız üzerinde? Aslında bu şeyde bakarsınız. Hani... İstanbul'da biz gerçekliği çok fazla yaşamaya başladık ve fantastik kısmı yaşamın gitti. Ama kasabalarda hala bir fantastik taraf var. İnsanlar hala birbirlerine hikayeleri anlatıyorlar. Ve bu hikayeleri daha iyi fantastik öğelerle süsleyenler daha iyi anlatıcı oluyor. <Gülüyor> ve yani mesela köylerdeki yaşamda, köydeki insanlar hayvanla da yaşamaya alışmışlardır, cinlerle de yaşamaya alışmışlardır. Hani onları gördüklerinden filan değil. Onların hikayeleriyle var olmaya ve onlardan korkmamaya başlamışlar. Mesela bu kitapta da en fazla onu, onun olmasını istedim. Çünkü karakterlerin hiçbiri tepki vermiyor. Yani işte Fehimece'nin hayaleti orada dolaşabiliyor. Ve kimse buna karşı gelmiyor. Yani ona bir tepki yok. Ya iki boyutlu boyutlara ayırırsak iki boyutlu bir şekilde insanlar yaşıyor. Bir gerçeklik var bir de süre, yani gerçek üstücülük var ve bu... <gülüyor> Hayatın olması gereken tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gerçeğin içine haps olduğunuz zaman hiçbir şekilde öteye çıkamıyorsunuz. Ve edebiyatın da aslında gerçeğin o kırıldığı yerde, gerçek üstüne doğru geçtiği yerde olduğunu düşünüyorum. Evet ve bu içinde aslında kasaba iyi bir me mevki evet. bu hikayeyi anlatmak için diyorsunuz. Yani şehir esasında birazcık belki fazla hızlı olduğundan çok da durup düşünlemiyor Belki de hani hayaletlerin olması hayatı evet. yavaşlatacak bir ayrıntı belki de şehirde. Tabii şeye baktığımızda mesela yani Amerikan sinemasının yarattığı bütün korku filmlerine baktığımızda orada hiçbir şekilde New York'ta geçen korku filmi çok fazla bulunmaz. Tamamı köy, tamamı küçük kasabalarda geçer. Çünkü kasaba o iş için tam ideal yerdir. Hı -hı. İnsanlar birbirlerini tanır ve bir tarafında kasabanın kirli bir her kasabanın aslında bir kirli bir geçmişi vardır. Evet. Orada bir sürü şey yaşanmıştır ve o yaşam büyük şehirdeki kadar çabuk unutulmaz yaşananlar. Ama sadece gizlenir. Evet. O kirli geçmiş ayrıntısı aslında epey hoşuma gidiyor benim. Hani kasabaya dair kafamızdaki bu hani işte insan bir sahil kasabası dendiğinde daha böyle romantik ve kimsenin kimseye dokunmadığı başka türlü bir görüntüler geliyorken bu kirli geçmiş esasında bu karakterlerin sonbaharda sarhoş bir kasabadaki karakterlerin de aslında hiçbir şekilde peşini bırakmayın ama söylediğiniz gibi hep üstünü örtükleri bir yer esasında... Yani gerçekle çok daha doğrudan bir ilişki e, karakterlerin yaşadıkları diye söylemek de zannedersem. Ya, ki. Bir sakınca yok. Çeşitli boyutlar üzerinden ilerliyor ve dediğiniz gibi edebiyatta aslında farklı boyutlara bakabilmek bir yandan da aslında böyle karakterler de var romanınızda. Hani hem bu alemin can alemin e, alemde yaşayanları görebiliyor Hı. hem de öte alemi görebiliyorlar esasında bir yandan da edebiyatçı da zannedersem Denizcinin ismini unuttum romanınızdaki ama İdris kaptan. Evet. Bir yandan da aslında idis kaptanlık gibi bir şey yani zannedersek. Bir hafta kalmışlığın ve iki tarafı da fark edebilmenin hikayesi ve şeydir de. Evet. Peki, sizi dinleyicilerimize şöyle tanıttık. Seyit Hamit Badinciani'nin evrak Metrukesi'nin varisi dedim ben sizin için. Fahat Uludere'ye. Evet, böyle bir söylenti de var etrafta. Bir yandan şeyle demitpa yani bu Don Kişot e, eserinin üst, yazarı, üst yazarının da e, bir şekilde sizinle bir nesep bağı var diye düşünüyorum öyle mi? Bana aslında onu sadece ben yarattım. Evet. Ya keyifli oldu ama yani ya böyle bir şey yap, yaparak tanınmak da aslında o. Yani bu mesele yıllarım yani öğrencilik yıllarıma dayanan bir süreçti. İşte o afilli filintalarda başlanan metin de aslında bir tiyatro oyunuydu. Hı. Yani işte oyun başı oyunu epey bir bölümünü yazdım. Hatta bitmişti oyun. Ondan sonra birkaç tane hocam okudu. Oyunu çok beğendiler ama oyun bir türlü sahnelenmedi. Donkey Shot ile ilgili bir oyun muydu? Tabii. Ondan sonra o oyunu nasıl başka bir forma sokarım diyerekten düşünüp... ...Seynep işte, Badilkani'nin hikayesini koyduk başına ve... Baltıkani Cervantes'in orada kurduğu hikayeye çok hoşuma gidiyor. Birincisi kendi bir ilk yazar kendisi olmuyor. Cervantes sadece bu kitapları bulabilen işte kitapları diyorum. Yazılı metinleri sağda solda bulan, yolda yürürken ayağına takılan metinlerden bize hikayeyi aktarıyor. Ama hikayeyi hasıl ediyorsan Seyit Ahmed İbdelgani ve <gülüyor> o şeydeki o üst kurmacayı belirli yerlerinde kitabı kullanmaya çalıştım. Ama asıl mesela üst kurmaca burada kullanılıyor. Bir Don öyküsünde kullanılacak. İşte o bir şekilde o bir şekilde devam ediyor. Daha yazım aşamasında değil mi? 2 İki, ikincisini gördüm ben Afilli Filintalar üzerinde. Ya yani aslında oyun olarak bitmişti. Şimdi olarak bitmişti. metin haline dönmesi biraz zaman oluyor. Üçü hazır birkaç gün içinde üçüncüyü de koyacağım herhalde. O biraz daha kısa bir metin olduğu için daha çabuk hazırlandı çok fazla üstünde çalışmak gerekiyor ama yani bir tiyatro formundan çıkartıp onu romanı yani roman değil Yani bir anlatıya çevirmek başka bir iş ve başka bir zahmet oluyor. Evet. Hocalarınız derken bu arada Müjdat Gezen'deki hocalardan mı bahsediyoruz Tabii ben. ki Yani kitap şey oyun öğrenciyken yazıldığı için hı hı. ilk önce onlara göstermiştim. Sevinoğlu okay okumuştu. Senoğlu okay birkaç yerde de yazdı zaten oyunu değil Melisa Gürpınar çok beğenmişti. O zaman mevseme tiyatrolarının başında şey Engin Alkan vardı. Hı hı. Engin Alkan'a epey bir dönem sahneye koymaya çalıştı ama oyun sahnelenmedi bir türlü. Yani başka bir prodüksiyon istiyordu. Başka bir sıkıntıları vardı. Ondan sonra şey de geldi. Kıvanç diye bir arkadaşımız bizim dönemde asistan'dı. O bir ara oyunu sahnelemeye kalktı. Talihsiz bir oyun oldu hiçbir şekilde sahnelenmedi yani. Evet, lanetli bir oyun olarak hı. kaldı. Evet, Don Quixote'un öyküsünden bahsediyoruz. Bu öyküde de iki Bölüm yayınlandı şu ana kadar. Coşkun Ermiş, Oblomo ve Don Kişot bir araya geliyor. Şimdi ben ilk bölümü okuduğumda sadece o sırada işte bu mirasın size nasıl intikal ettiği vesaire yazıyordu. İkinci bölümde bir anda Oblomo'yu görünce şey dedim herhalde bir copy paste nasıl olabilir diye. Coşkun Ermiş, Oblomo ve Don Kişot nasıl bir araya gelir gerçekten? Yani bir anda oturup bekliyorlar sadece ve bu garip bir bekleyiş. Yani bir araya gelmeleri aslında baktığımızda üçü de tutunamayan karakterler. Yani coşkun atmış hani bizim tutunamayanlar da Selim'in oyunlarda yaşadığıdaki versiyonu zaten. Ablama o zaten her şeyini kaybetmiş ve çaresizlik onu oraya Bir O oh, hana gelmişler. Hiçbir yolun üzerinde olmayan bir handa da Evet. Bambaşka bir yerde o da yani kurmaca bir dünya ama o, daha, o hana daha sonra çok farklı insanlar da gelecek. Yani çok fazla işte ilk o varisin metinlerini okurken daha sonra şeyler işte bambaşkan insanların bir yerlere geldiğini ve o anda bay, hanın içinde çeşitli edebiyat karakterlerinin bir araya girip neler yaptığını görebileceğiz aslında. Evet. Yakın zamanda üçüncü bölümde yayınlanacağını Hı. buradan söylediniz. <gülüyor> Artık bir beklenti oluşmuştur diye düşünüyorum. Bu arada... Başka nelerde yazıyorsunuz? Ben birkaç e, fantastik sinema ile ilgili yazılarınızı gördüm. Bu konuya da da zannedersem özel bir ilginiz var. Korku sinemasına. Korku sineması. Fantastik. de bir Voodoo tişörtü <gülüyor> görmeyenler için onu da söylemek lazım. Ya yani korku sinemasını çocukluğumdan beri seviyordum ben. Ama şimdi bir yerde konser okurken hani bir şey öğrenmeye çalışırken korku sinemasını hep fazla yani sinemayı öğrenmeye çalışırken korku sinemasını sürekli geri yattık. E çocukken sevdiğim filmlerinin yeni işte Tarkovskiler falan aldı. Yani uzun oturup uzun uzun izliyorduk. Yani evet hepsini izledim ama bir bir yerde bir hata var gibi geliyordu bunla, bu filmleri izlerken. Evet çok iyi filmler. Hepsi bir başyapıt. Ama o yeteri kadar bir lezzeti vermiyor. Yeteri kadar lezzet alamıyordum ondan onlardan. Sonra birdenbire üçüncü sınıf bir korku filmiyle ya işte film bu filan demeye başladım. Ya yani sinema böyle bir şey olmalı. İnsanlar birbirlerini kesmeli. Hayaletler dolaşmalı. Ruhlar oradan çıkmalı. Mesela ondan sonra yeniden bir korku sinemasına gidelim. Başladı. Onun arkasından da ya korku, korku filmleri hep komiktir zaten. Evet. Ve arkasından komik yazılar gelmeye başladı. Ya yani filmi anlatsanız. Ya izlerken başka bir şey ama. Anlatırken o film komik oluyor ve o ondan sonra da şey gelişti birden birkaç tane taraf taraf gazetesinde birkaç yazı yazmıştım. Ondan sonra futuristika böyle bir şey yapalım dedi. O yazıları toplayalım dedi. Onlara gitti işte korku filmi karakterleri üzerine birkaç yazı vardı. Öyle bir korku sineması yazarlığı başladı ama tabii bu bir sinema yazarlığı değil. Şey, yani sinema yazarlarına da ayıp olmasın onların bambaşka şeyler yapıyorlar. Ya ben sadece gördüğümü eğlenceli bir şekilde yazmaya çalışıyorum çünkü komikler. Evet bambaşka bir şekilde yaklaşmak ile Hı -hı. sinema yazarlığı, sinema eleştirmenliği olmak durumunda değil. Tabii canım. Düşünüyorum. Evet sitenin adı az evvel? Anladım. Futuristika. Futuristika afilli film da sizin yazılarınız bulunabiliyor. Hı -hı. Bu arada şey dinleyenler merak ediyorlarsa söyleyelim. Hı -hı. Ferhat Uludere'yle konuştuk. Sonbaharda sahhoş Bir Kasaba isimli romanı yayınlandı. Sel yayıncılıktan bu vesileyle ağırladık onu. Evet, söyleşeye girmeden önce tüyü alayım dedim sizden hangi müziği seversiniz diye. Bu romanda, sonbaharda sahhoş Bir Kasaba'da gerçekten esasında çok da ben de müzik duymadım. Genellikle öyle bir Hı. alışkanlığım vardı. Hani argeye arkada çalar, ihtiyaç duyarım ya da bir şekilde hani vesiledir ve kapatmamışımdır ben o kitabı okurken ama bu romanınızı okurken bir şekilde kapattım. Hep sessizlik içerisinde okudum. Gerçekten çok da müziğin geçmediği bir roman. Ama nihayetinde bir eski zamanlar isterseniz bir gönderme yapalım. Bir evet. yerden de overkill sevdiğinizi duymuştum ben çünkü. <gülüyor> eğer isterseniz bir overkill parçasıyla yaparız bu El, söyleşiydi. Elimden olursa daha çok sevinirim. Ferhat Bey çok teşekkür ediyoruz buraya kadar ben geldiğiniz için. Yazdığınız da takip edecek olanlar bu söyleşiden sonra ben eminim daha fazla olacaktır. Kolay gelsin. Evet.